Elhamdülillah ve salatu ve ala rasulillah. Bugün 26 Kasım 2016 Cumartesi. Kardeşlerim bugünkü dersimizin konusu işlediğimiz günahlar sebebiyle maddi ve manevi şekilde nelerle karşılaşırız. Hangi meselelerle yüz yüze geliriz işlemiş olduğumuz günahlar sebebiyle. Allah Azze ve Celle bizi cehennem için yaratmadı. Babamız Adem'i aleyhisselam cennette yarattı. İşlediği bir suçtan dolayı, bir zelleden dolayı Allah Celle ve Ala anamız beraber hava valdemizle onu ne yaptı dünyaya gönderdi tekrar bizi asıl yurdumuza alacak asıl yurdumuz cennet inşallah ama cennetin de bir neyi var arka planı var sadece cennet yok nasıl bir madalyonun iki yüzü varsa ahiret aleminde de iki vecihi var Birisi cennet, birisi cehennem. Müminler, muvahidler Allah'ın izniyle cennete gidecekler peygamberlerle beraber. Halis olanlar. Ama kim Allah Celle tanımadı, onun emirlerini deyip itikadi ve ameli cihette hayatına tatbik etmedi, peygamberine ittiba etmedi, salihlerden olmadı, e onun da yeri cennet olacak değil onun da yeri Allah Subhanahu ve teala bizi muhafaza buyursun cehennem şimdi bakalım insan günah işlemekle hangi durumlarla karşılaşıyor onları görelim kafirlere günah yok kafirlere günah yok kafir zaten günahın içinde yüzüyor günah müminlere müminler günah işler kafir zaten günah şirkinin içinde Allah Azze ve Celle günah işleyip de günahından hemen tövbe edenlerden eylesin. Günahıyla beraber ölüp gidip de ahiretini heder edenlerden eylemesin. Tabi günah var. Ebedi cehennemle insanı tecziye ettirecek günah var. Günah var sadece yakılıp cezası kadar çıkacak. Eğer müminse müvahidse Allah'ın izniyle cennete gidecek. Evet, günahların akla, tabi bu bizim saydığımız müminler için. Bir kafire desen ki günah işleme, hadi lan ne günahı der. Zina etme desen bir kafire, ne zinası? Paramı yaptım der, gönlünün rızasıyla verdi der, alan veren razı der, bir şey söyler. Akl-i kendisini haklı çıkarır ama bir mümine, günah işleme dediğinde müminin ne yapar? Kalbi titrer. Çünkü biliyor ki günah işlendiğinde Rabbul Alemin Azze ve Celle bundan razı olmayacak. Evet. Allah Subhanehu ve Teala işlemiş olduğumuz günahlar sebebiyle, işlememiş olduğumuz meseleler sebebiyle de tevbe etmeyi nasip etsin. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu, Ben diyor günde en az yetmiş defa bir rivayette yüz defa tevbe ediyorum. Neye tevbe ediyordu? Günahın mı vardı? bize örnek olsun diye. Lekad kanelakum fi Rasulillah usvetun hasene. En güzel misal Resulullah'ın hayatında. Bize numuneler var. İtikadi cihette, ameli cihette Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bize numune olduğu gibi eğer Allah azze ve celle'ye karşı kabahat işlediğimizde de nasıl Allah azze ve celle'ye karşı acizimizi ifade edeceğiz hangi kelimelerle özür dileyeceğiz Rabbimizden tövbe edeceğiz onlarda da peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapmış bize numune olmuş sadece peygamberimiz değil aleyhissalatü vesselam bütün peygamberler evet müminler için günahların akla kalbe ve bedene verdiği dünyevi ve uhrevi zararlar, insan psikolojisi ve kişiliğinin oluşumu üzerinde olumsuz yönde bıraktığı etkiler inkar edilemez bir gerçektir. Yeni gel, dine girmiş olan bir mümin de eğer günahtan sevaptan bir şeyler duyduysa bir şey irtikab ettiğinde bu günahtır dediğinde ne yapacak? Üzülecek. <gülüyor> Müttaki olanlar da çünkü biz melek değiliz. İnsanız. Hata edebiliriz, günah işleyebiliriz. Ama hata ve günah işlediğimizde bileceğiz ki sadece kapısı çalınacak bir Rabbimiz var. Celle İnsan ölmeden ölmeden ne yapacak? Günahlarına tevbe edecek. Ancak günahlarından pişmanlık duyanlar müminlerdir, Bir Bidat ehli zaten işlediği şeylerle ne yapmaz <gülüyor> yaptıklarından tövbe etmeye, rücu etmeye vazgeçmeye ihtiyaç hissetmez kendisini o ne sanar en halis Müslüman sanar halbuki vur Kur'an'ın eleğine vur sünnetin kalburuna bir baktın ki alta geçmiş yani toz gübür gibi olmuş evet İnsanlar, yani burada tabi insanlardan kastımız Müslümanlar, bazen günahlarının tesirini hemen o anda görmezler. Günah işler. Ama Allah Azze ve Celle hemen cezasını anında vermez. Bu neye benziyor? Tıpkı dua ettiğimizde duanın etkisini anında görmediğimiz gibi. Rabbimiz Celle ve Ala ne buyuruyor? اُدْعُونِيَ <gülüyor> اسْتَجِبْ Bana dua edin, duanıza isticap edeyim. Bak Allah diyor ki dua edin Celle Şanuhu. Dua ediyoruz ama bir şey görmüyor zahirde. Burada bir şey görmesek dahi Allah Celle Şanuhu bizim bilmediğimiz bir sebepten, bir hayırdan dolayı duayı ne yapar? Teahhir eder kabulünü. Bu dünyada senin duanı kabul etmez. Ahirete teahhir eder. Ahirette de eğer gerçekten sen muvahhid bir kursan, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ittiba ettiysen, sahabe-i kiramın iman ettiği gibi, amel ettiği gibi iman edip amel etmeye çalışıyorsan, senin bu duan sebebiyle dünyada kabul edilmeyen, teahhir edilen duan sebebiyle cennette ne yapacak? Makamın yükselecek. Allah duayı kabul edecek. Çünkü bana dua edin kabul edeyim. E bu dünyada kabul olmadı demek ki ahirette senin için bir ne var? Menfaat var, ahirette kabul edilecek. Evet. Günahların tesiri bazen anında husule gelir. Çoğu kez de ileride ortaya çıkar. Her günah işlenildiğinde Kalp üzerinde bir kara nokta oluşur ve gitgide kalp kararır. Allah Azze ve Celle'nin o kalpteki korkusu kalmaz. Yani o kalp Allah Azze ve Celle'nin korkusuyla ne yapmaz? Korkmaz artık. Ona ne söylersen söyle, bomboş olur. Sanki boş bir şey söylüyormuşsun gibi gelir okula. Hafizan Allah bu durum günahları normal karşılamaya kadar insanı götürür bu devam ederse tövbe etmezse ısrar ederse belki de kişiyi dinden soğutup Allah göstermesin mürtet durumuna gelmesine sebebiyet verebilir. Demek ki günahlar tövbe edildiğinde af mağfirete uğruyormuş. Kul kurtuluyormuş günahlarının vebalinden. Ama eğer kul günahlara ısrar ediyorsa günahları hafif görüyorsa, günah üstüne günah ekleyip de tevbe etme yoluna gitmiyorsa demek ki bunda ne varmış? Bir tehlike varmış. Tehlike neymiş? Allah göstermesin. Günahları helal görmeye kadar kulu götürüp mürtedline sebebiyet vermekmiş. Allah Azze ve Celle günah işlediğimizde tövbe edenlerden eylesin. Evet. Önemsenmeyen günahlar sebebiyle birçok insanlar helak olmuştur. Kur'an-ı Kerim'i açtığımızda, baktığımızda, okuduğumuzda ama Kur'an-ı Kerim hani innellezine <gülüyor> la ala Allah buyuruyor. Kur'an'ı Okuyup anlamak için neden çalışmıyorsunuz? Sizin kalplerinizde kufullar mı var, yani kilitler mi var ki anlama hususunda tedebbür etmiyorsunuz? Yani hatim etmiş olmak için Kur'an-ı Kerim okumayacağız. Kur'an-ı Kerim'i pazartesi, perşembe günleri sevap olsun diye de okumayacağız. Çünkü Kur'an-ı Kerim müminler için hidayet rehberi. Allah Celle Şanuhu'dan gelen emirler ve nehiler camiası. Hayat standartı. Okuyorsun. Zina yaklaşmayın. Zina ediyorsun. Yetimin malına yaklaşma diyor Allah Celle Şanuhu. Yetime kahredip malını alıyorsun, yiyorsun, dövüyorsun meddi. Ama Kur'an-ı Kerim okuyorsun rubtalan yelane kuran. Çok kuran okuyucuları vardır ki okudukları Kur'an onlara lanet eder. Lanet edicilerden bir tanesi de Kur'an-ı Kerim'dir. Halbuki şefaat edicilerden bir tanesi Kur'an-ı Kerim. İkisini de Rasulullah söylüyor Aleyhissalatu vesselam. Yalan mı söylüyor Haşavakıl? Haşavakalla. Kur'an yarın ahirette şefaatçi olarak gelecek inşallah. Onu okuyana onu hayat tarzı olarak benimseyene lanetçi olarak da gelecek, onu okuduğu halde dünyevi menfaatlerle satışa çıkarana. Kur'an'ı okuyacak, şemsiye gibi tutacak Kur'an-ı Kerim'i ama bunun yanında Kur'an'ın evamirini ve nehilerini göz ardı yapacak. Efe bir bibaadıl kitab ve tekfuruna bibaadıl Siz kitabın hükmünün bazısını kabul edip de bazısını redme dersiniz Allah Celle Şanuhu buyuruyor. Kulil hak, ve ala nefsik peygamberimiz buyuruyor aleyhisselam. Doğruyu söyle aleyhine de olsa. Sen diyemezsin ben tane tane topluyorum. Neden avuç avuç zekat verecekmişim? Allah Celle Şanuhu sana tane tane de veriyor, avuç avuç da veriyor. Allah'ın emri üzere kazancından vereceksin. Yoksa bir kimse zekatını vermiyorsa ve atuz deyip de Kur'an-ı Kerim'i okumasının hiçbir faydasını görmeyecek ahirette. Evet. Nice nimetler yok olup birçok ferdi ve içtimaî belalara davetiye çıkarılmıştır. Nelerle? Günahların irtikabıyla biz bunun böyle olduğunu Rabbimiz Azze ve Celle'nin kelamından öğreniyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'den. Rum Suresi 41. ayeti kerimede Rabbimiz Celle ve Ala bu konuyu bize şöyle açıklıyor. La la illa billah. Zahar al fesadu fil berri vel bahri bima kesebet ey nas Subhanallah. Denizlerde ve karalarda insanların elleriyle irtikap ettikleri günahlar neticesinde fesat ortaya çıktı. Demek neymiş? Denizlerde ve karalarda olan fesadın, kötülüğün ortaya çıkması insanların elleriyle işledikleri günahlar neticesindeymiş. değilmiş ve gözü ahhum bavalllefi hamil la Allahhum yerciğuun Azze ve Celle her şeyi bize en güzel şekilde bir çocuğun dahi anlayacağı şekilde anlatmış. Ama Kur'an-ı Kerim anlamak için okursak, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için okuyup, anlayıp hayatımıza tatbik edersek bize menfaati olacak. Şimdi ne diyor Allah Azze ve Celle burada? İnsanların elleriyle kazandıkları günahlar ve veballer neticesiyle, sebebiyle, Karada ve denizde Fesatlar Fesat zuhur etti Ortaya çıktı Şimdi Soruyoruz neden Böyle oldu Yaptıklarının Bir kısmının onlara Tattırılması için Allah Azze ve Celle bak ne yapıyor Bizim insan olarak yaptığımız Fesattan dolayı Denizlerde ve karalarda Fesat meydana geliyor. Bunu da Allah Azze ve Celle bu fesada sebep teşkil ettiğimiz fesadı çıkardığımızdan ötürü bunun cezasını görelim diye Celle Şanuhu ne yapıyor? Bizi tecih ediyor. Umulur ki böylece onlar Allah Azze ve Celle'ye dönerler, yönelirler. Yani karalarda ve denizlerde fesatlar oldu. Bu fesatların sebebi insan oldu. İnsan bu fesatları gördüğünde ne yapacak? Allah Azze ve Celle'ye tevbe edecek, istiğfar edecek. Allah Azze ve Celle hem kendisini bağışlayacak hem de karalarda ve denizlerdeki fesatlar artık e, sabunun köpüğünün söndüğü gibi sönecek. Çünkü insan ne yaptı? Yaptığı günaha tevbe etti. Buna misal verecek olursak Karalarda ve denizlerde Fesadın ortaya çıkması Ahkam-ı yine ne zaman rafa kaldırıldı Şeriatın kaideleri, kanunları Lağve edildi İşte o zaman haksızlık, zulüm ve bütün insanlar arasında hoşnutsuzluk baş göstermeye sebebiyet verdi Allah Azze ve Celle adaletle Emrolunmayı, olunmayı hükm olunmayı bize emre derken ne yaptılar? Şeriatın gayrında kanunlar ihdas ettiler. O kanunlarla insanları yürütmeye çalıştılar, yönetmeye çalıştılar. O kanunlar da insan aklının ürünü olduğu için Müslümanlara ne yapmadı? Müslümanların yaralarına deva olmadı. Birbirlerini kayırdılar. Adaletsizlik yaptılar, haksızlık meydana getirdiler. Haksızlığa uğrayan kişi ne yaptı? Hakkını aramaya çalıştı. Sen verseydin adamın hakkını aramayacaktı. Mesela şimdi ne oluyor? Allah Azze ve Celle haksız yere adam öldürmeye hangi cezayı koymuş? Kısas cezasını koymuş. E sen şimdi ne yapacaksın? Haksız yere birisi öldürüldüyse mahkemeyi kuracaksın. Gerçekten kimin haklı kimin haksız olduğunu ortaya çıkaracaksın şahitlerle, delillerle, bürhan ile. Eğer adam gerçekten haksız yere öldürdüyse kısa sen onu öldüreceksin. Allah'ın hükmü bu Celle şanuhu. Ama sen ne yapıyorsun? Adamı alıyorsun üç sene, beş sene hapsediyorsun. Sonra geliyor Cumhurreisi adamı ne yapıyor? Affediyor. Ulan benim babamı öldürdün. Bana soracaksın sen. Ben affediyor muyum, affetmiyor muyum? Cumhur hiç giren çıkan bir şey yok. Affetmiş adamı. 40 kişiyi affeder. Ha, ondan sonra ben ne yapıyorum? Zulme uğradım diye gidiyorum adamın. Kalbine sokuyorum bıçağı. Öldürüyor muyum onu? Öldürüyorum. Ondan sonra beni alıyorlar içeri. Benim babamı aldılar diye. Senin babanın yapmış olduğu suçtan benim çocuğum ne yapıyor? Seni öldürüyor. Kan davası ne yapıyor? Yürüyüp gidiyor. Halbuki Allah Celle onun koymuş olduğu kanunlar kaideler, yeryüzünde hakim olsaydı, hiç kimse haksızlığa uğramayacaktı. Şeriat senin parmağını kesti, babanın kafasını kesti. Çünkü baban kafasının kesilmesine sebebiyet veren bir cürüm işledi. Allah'ın Celle Şanuhu koyduğu hakka, hakkaniyete hududa riayetsizlik yaptı. Cezasını buldu. Derdi benim oğlumda, senin oğlunda rıza gösterirdi. Ama devletin bu normal... Avrupa kailelerinin kanunlarının koymuş olduğu getirdiği kanunlar insanlara ne yapmadı? Müreffeh bir hayat sunmadı. O zaman insanlar haksızlığa uğradıklarından dolayı ne yaptılar? Haddi aştılar. Fesat ortalığına ne yaptı? Hakim oldu. İşte ne zaman bütün insanlara <gülüyor> yarayışlı bir davranışta bulunmamız isteniyorsa Allah Azze ve Celle'nin hükmüne döneceğiz. Çünkü bizi yaratan Allah neden korktuğumuzu, neye itibar ettiğimizi biliyor. Bir motor icat eden kişi o motor benzinle mi, gazla mı, mi, efendim, uçak benziniyle mi işleyeceğini biliyor değil mi? Bizi yaratan Allah olduğuna göre bizi yara, e, yönetecek olan kanunları da Allah azze ve celle'nin koyması lazım. Allah'ın koyduğu kanunlarla yürümemiz lazım. İşte karalarda ve denizlerde olan fesat insanların Allah azze ve celle'nin koyduğu kanunlara riayet etmediklerinden dolayı intişar ediyor. Allah Teala Celle bu kabahati işlediklerinden dolayı bu kabahatin cezasını onlara tattırıyor. Onun için karalarda ve denizlerde olan fesadın bir kısmı gelip bizi tutuyor, buluyor. Evet. Şunu hatırlatmakta fayda var. İşlenilen günahın cezasının bir kısmı peşindir dedik yukarıda. Evet, kişi gizlice veya açıktan bir günah işler. Ve onun zilleti hemen onun üzerine çöker. <gülüyor> aniden, aniden ne yapar? Allah Azze ve Celle yapmış olduğu hatayı ona daha hem kendisine gösterir hem de etrafındakilere gösterir. <gülüyor> o kişinin organları, ruhu ve psikolojisi üzerine doğal etkisini de bu gösterir. Çünkü masiyet sahibine mutlaka zillet ve hakirlik vardır. İzzet Allah'ın yanında, Resulünün yanında, vahid müminlerin yanında. Evet. Allah Azze ve Celle bu meseleyi bize Fatır Suresi 10. ayeti i Kerime'de şöyle bildiriyor Omen كَانَ yuridul الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعَ Kim ki izzeti istiyorsa şerefli bir hayatı yaşamayı istiyorsa bilsin ki izzet, şan, şeref, şöhret her türlü hayır Allah Azze katında. Allah'ı dinleyen celle bir kul Allah'ın izzetiyle ne yapar? Gözetlenir. Kim ki Allah Subhanehu ve Teala'ya muhalif işler işlerse ona da zillet çöker tabi şimdi şöyle bir durum başa gelir sorabilir de adam ya hocam bir buçuk iki milyar Müslüman var hepsi zillet içinde kafirleri görüyoruz Avrupalıları, Amerikalıları Hindusları efendime söyleyeyim diskleri bilmem şunları bunları e, Japonları, Çinlileri adamlar çok rahat bir hayat yaşıyorlar Müslümanlarla kıyas edildiğinde Müslümanlar zillet içinde onlar izzet içinde kardeşim sadece bu dünya yok ki bu dünya yok ki ahiret var onlar zahirde İzzet içinde görülebilir bu dünyada. Ama yarın öldüklerinde kesinlikle ne yapmayacaklar? Allah Azze ve Celle'nin eline geçtiklerinde ruhlarını bu dünyada teslim edip uhrevi alemle haşır neşir olmaya başladıklarında esas onların zilleti ne yapacak o zaman başlayacak. Şimdi Ümeyye bin Halef Le'anehullah Mekke müşriklerinin arasında izzetli biriydi değil mi? Ona ne yapıyorlardı? Hürmet gösteriyorlardı, ona gidip danışıyorlardı, ona efendime söyleyeyim fikir soruyorlardı, gidip borç alıyorlardı. Çünkü Ümeyye bin Halef zengin birisiydi, para babasıydı, faizcinin tekiydi. Bir sürü köleleri vardı. Kölelerinden birisi de Hazreti Bilal radıyallahu anhu. Ne zaman la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi Ümeyye bin Halef'in kan beyni nasıl sıçradı? Ben dedi senin dedi. Vücuduna malikim, sahibim. Sen nasıl oluyor da benden izin siz la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsun? Ben izin vermediğim müddetçe dedi sen ne yapamazsın? Nefes dahi alamazsın. Hazreti Bilal radıyallahu anh'u ne yaptı? Azaptan azaba geçirdi. Ama istediği kelimeyi söyletebildi mi Hazreti Bilal'e? Söylemedi. Ne dedi? Ahadun ahad. Ahadun ahad. Bak şimdi bir yerde izzetli olduğunu sanan bir kişi, bir yerde de onun yanında izzetsiz gibi görülen bir kişi. Hangisi daha izzetli? İnsanın gözünü çıkarabilirsin, kulağını koparabilirsin, dişlerini sökersin. Ama kalbinden imanını alamazsın. Aynı şekilde insanın gözünü, burnunu, dudaklarını koparırsın ama ona da hidayet veremezsin. Hidayet Allah'ın elinde. Demek ki hidayette olan kimse izzetli. Ümeyye ne dedi? Hazreti Bilal radıyallahu anhuyu. Abu Bekir radıyallahu anhu satın alıp da azad edince vallahi dedi ben dedi sanki dedi Bilal'in yanında dedi bir köleydim. Bilal benim dedi efendim gibi. Bak nasıl ne yaptı? Rezil ve kepaze oldu. Bilal'in dedi sanki kölesi gibiydim. Ben dedi onun efendisi olduğum halde ne yapamadım? İstediğim kelimeyi ona söylettiremedim. Demek iman böyle bir şey. İşte kim ki izzet istiyorsa Allah Azze ve Celle'nin emirlerine tabi olacak. Kim ki şeref istiyorsa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la beraber olacak. Ha, şimdi her şey zıddıyla bilinir. Yani bu ayeti kerime ne diyor? İzzet isteyen, İzzet Allah'ın katındadır, yanındadır. Mefhum muhalife var bunun. Demek ki şirk işleyen, küfür işleyen, masiyet işleyen kimse izzetsizdir. Ona da kimse ne yapamaz? Şeref veremez, değer veremez. Yani Allah'ın Celle Şanuhu katında şerefsiz olan kimseye dünyanın kişileri toplansa şeref vermeye, madalya takmaya çalışsalar zahirden gazoz kapağından bir madalya takarlar. Ama Allah için geçerli bir şey olmaz bu. allah Ekber. Evet. Hac suresi 18. ayeti kerimede Rabbimiz Azze ve Celle وَمَنْ يُحِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمْ buyuruyor. Şimdi madalyonun bir yüzü böyle, bir yüzü böyle. Yukarıda bir yüzünü ayette gördük. Şimdi başka bir yüzünü görüyoruz ayetin. Bunlar kişiler için geçerli. Allah Subhanahu ve teala her kimi günahı, şirki, küfrü ve hatalarından dolayı hakir ve değersiz yapmışsa ona değer verecek hiç kimse yoktur buyuruyor Rabbimiz Celle İzzet Allah'la beraber olsun, şerefsizlik isteyen de Allah Azze ve Celle'nin emirlerine muhalif davransın. Hiç kimse şerefsizliği istemez değil mi? Herkes iyi, iyi ister. Musa Aleyhisselam peygamber olduğu halde ne yaptı? Allah Azze ve Celle ona bir asa edinmeyi emrettiğinde ormana gitti ve sabahtan ta öğleye kadar kendine bir asa istedi alsın düzgün bir ağaç o ağaca gitti birazcık yamuk bu ağaca gitti birazcık yamuk ikindi vakti dümdüz kalem gibi bir ağaç gördü hemen bu dedi benim de asa olmama yani elimde asa olmaya hak sahibi layık çünkü dalsız budaksız dümdüz oklava gibi Kesecek ağacı Allah Azze ve Celle ağaca dil verdi. Ya Musa dedi kesme beni ben Rabbim Azze ve Celle'yi zikrediyorum. Yani beni Allah'ın Azze ve Celle'nin zikrinden fari kılma. Hazreti Musa Aleyhisselam ağaca şöyle söyledi. Dedi ey ağaç sen benim gibi ulul azim bir peygamberin elinde taşınma şerefini istemiyor musun? Öyle değil mi? Musa Aleyhisselam'ın elinde gezecek ağaç. Dedi ya Musa bu dedi şeref senden mi geldi yoksa benim doğruluğumdan mı geldi? Öyle sabahtan akşama kadar geziyordu Hz. Musa Aleyhisselam hem de ormanın içinde. Neden eğri büğrü bir şey alıp da onu asa yapmadı dümdüz olanını seçti? Bak biz asa yapacağımız odunun bile düz olmasını istiyoruz. Allah da celleşanuhu cennete koyacağı kulların dümdüz şekilde iman etmesini istiyor. Dümdüz şekilde amel etmesini istiyor. İnsan olarak yaratılmışız. İnsan gibi hareket etmemizi Rabbimiz Azze ve Celle bizden bekliyor. Evet şimdi bu bir giriş gibi oldu böyle. Kabul edelim inşallah. Bakalım şimdi günahların kişiyi soktuğu zararlar nelerdir? Günahlar nedir? Allah Azze ve Celle'nin yapmayın dediği şeyleri irtikap etmektir günahlar öyle mi? Büyüğü var küçüğü var. Dinden çıkaranı var çıkarmayanı var. Şimdi şurada Anlatılan ayetleri, hadisleri dinlemek mi kolay? Yoksa gidip de zıkkıbdanmak mı kolay? Hangisi daha kolay? Sen iman ehlisin de onun için öyle dedin. Yahut da 20 yaşında, 25 yaşında olan bir gencin çok güzel ve şerefli, bir kadın tarafından zinaya davet edildiğinde ben Allah'tan korkarım senin şerrinden Allah'a sığınırım demesi mi kolay yoksa onunla efendime söyleyeyim çarşafın altına girmesi mi kolay hangisi daha kolay çarşafı altında daha kolay Heh, bak burada ne yaptın şimdi nefisle konuştun ve bu gerçekten nefsi cihette bu kolay tamam 5 dakikada ne yaparsın çarşafın altından çıkarsın Sonra ne yaparsın? Subhanallah. Ondan sonra bakarsın ki pazartesi, perşembe gün oruç tutmak zor. Oruçları bırakırsın. Bakarsın ki sen yakışıklısın, zenginsin. Kime göz atıyorsan eyvallah diyor. Geliyor çarşaf altına giriyor seninle. Bu sefer ne yaparsın? Çarşaf altında Olmayı, çarşaf altına girmeyi Bir maharet sayarsın Artık Günahlar gözünde küçülmeye başlar Aklına bile gelmez tevbe etmek Tevbe etmezsin Bugün bir günah, yarın öteki bir günah Öbür gün başka bir günah Neden ya dersin ondan sonra Bu neden günahmış ya Allah bana izin vermeseydi Yapmazdım ben bunu Öyle değil mi? Hazreti Ömer radıyallahu anhu Sübhanallah Allah'ın Allah bizi Ömer'le beraber haşret Subhanallah. Adamın biri hırsızlık yaptı Ömer dedi kesin elini Tabi mahkeme kuruldu Adamın Yani hiçbir çıkacak yeri yok Elinin kesilmesi lazım Şeran Kesin dedi elini Adam ne dedi? Yahu dedi Ömer, Allah bana dedi izin vermeseydi ben dedi hırsızlık yapar mıydım? Allah'ın dedi bana izin vermesiyle yaptım. E dedi doğru söylüyorsun. Allah dedi bana izin vermeseydi senin elini kesmezdim. Nasıl senin hırsızlık yapman Allah'ın izniyle olduysa benim senin elini kesmem de Allah'ın izniyle oldu. O zaman dedi sesini seden çıkarma. İkimiz dedi Allah'ın dedi izniyle ne yaptık? Yaptık bu işi. Subhanallah. Evet, günahları irtikap ettiğimizde bakın başımıza ne belalar gelecek. Ne belalar geliyor da bizim haberimiz olmuyor. Kardeşlerim, günaha dalan kimseler, kimselerin başına gelecek olan Belalardan musibetlerden bir tanesi bu kişilerin ilimden mahrum olmaları. Çünkü ilim Allah Subhanahu ve Taala'nın kalplere attığı bir nurdur. Günah ise bu nuru söndürür. Ayrıca günahlar aklın noksanlaşmasında etkili olup onu ifsad eder. Nasıl oluyor bu iş? Çünkü adam ne yapıyor? Günah işliyor, zina ediyor. Oradan bir hastalık kapıyor. O hastalık vücudunu yiyor. Adam o vücudundaki mikrobu atabilmek için Çareler arıyor. Vallahi uykuları kaçıyor. Artık bakmıyor efendime söyleyeyim, şunu kazanayım, bunu elde edeyim, şöyle yapayım, böyle yapayım. O vücuduna günah sebebiyle almış olduğu o mikrobu çıkarabilmek için çare arıyor, deva arıyor. Ne yapıyor? Malını kaybediyor. Huzurunu kaybediyor. Günahtan ötürü. Neden Müslümanların arasında aidisi hastalığı baş göstermiyor da kafirler arasında yahut da günahkar olan livatayı yahut da kadınlarla zina etmeyi kendi aralarında meşru gören kimseler arasında cereyan ediyor? Neden? Allah Azze ve Celle'nin verdiği bir musibet bu. İşte bu şekilde günahlar ne yapıyor? İnsanın tam manasıyla düşünmesine engeller teşkil ediyor. Günahını düşünmüyorsun. Günahın getirdiği hastalıktan kurtulmayı düşünüyorsun. Artık ne yapıyorsun? Normal hareket edemiyorsun. Hareketlerin anormal oluyor. Evet. Çünkü aklın bir nuru vardır. Masiyet ise bunu kaçınılmaz olarak bu nurun sönmesine sevbiyet verir. Nur sönünce akıl zayıflar ve eksilir. Bu konuda i̇mam Şafii'nin rahimahullah kendisinin bizzat anlattığı durumu pek manidardır. i̇mam Şafii, Allah rahmet etsin. Allah onu bize şefaatçi yazsın. Subhanallah. Vallahi kardeşler, ayetleri tefsiriyle okumak çok güzel bir şey. Hadisleri, şerhleriyle okumak çok güzel bir şey. Ama selef salihin dediğimiz sahabe, tabi'un, etba'ut tabi'in ve müçtehit imamlarımızın hayatlarını okumak da çok çok daha güzel bir şey. Çünkü bunların hayatları, bunların hayatları, Kur'an ve sünnetin süzülmesiyle husule gelen hayatlar. Yani bizim için ufkumuzu açan hayatlar bunlar. Onlar da insandı biz de insanız. Adam diyebilir ya Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyleydi böyleydi o peygamber hiç günahı yok. Visal orucu tutuyordu 3 gün 5 gün arka arkaya ne diyordu ben sizin gibi değilim. Rabbim beni yedirir içirir. E peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselam. Kendisi söylüyor, ben sizin gibi değilim. Rabbim beni yedirip içiriyor. Demek ki o bizim gibi değil. Kul innemâ ana beşerun mithlukum ya buyuruyor. Ben sizin gibi insanım ama yani etten kemikten bir insanım. Yemeye ihtiyacım var. Yedikten sonra çıkarmaya ihtiyacım var. Vurulduğunda dişim kırılıyor, acıyor. Üzülüyorum çocuğum öldükten sonra. Ama bak bir de bizden ayrı bir hayatla Hayat standartı varmış Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın. Rabbul alemin onu yedirip içiriyormuş. Kişi diyebilir ya o peygamberdi böyle davranmış. E İmam-ı Şafi peygamber mi? Abu Hanife peygamber mi? Ebu Bekir peygamber mi? Değil. Ama onlara bakıyoruz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına benzer bir hayatla ne yapmışlar? Hayat standartı tutmuşlar. Bakalım şimdi İmam-ı Şafii Rahimahullah bize hangi meseleyi anlatacak? İmam Rahimahullah sair bir imamın yanına gidiyor. İmam Malik'in yanına gidiyor. İmam Malik'ten ders alıyor. Bütün imamlar birbirlerinden ders almışlar. Sadece Abu Hanife'den Rahimahullah hiçbirisi ders alamamış. Tabi Ebu Hanife'nin Rahmetullahi Aleyh e, talebeleri e, İmam Muhammed, İmam Ebu Yusuf, İmam Hasan onlar hariç. Yani dört büyük imamımızdan üçü birbirinden ders almışlar. İmam Malik, İmam Şafii e, Ahmet İbni Hanbel. Ama İmam Ebu Hanife Rahimahullah'tan bizzat hiç ders almamışlar. Çünkü İmam Şafii'nin Rahimahullah doğduğu sene Ebu Hanife Rahimahullah vefat etmiş. Evet. İmam Şafii rahmetullah Aleyh İmam Malik Efendimiz'e Talebelik yapmış. Tanıştıklarında İmam Malik rahimahullah onun zekasını ve hızlı kavrayışını görünce etkileniyor. Bu çocukta diyor çok büyük bir şey var. Yarının diyor ne olacak? Kandillerinden birisi olacak. Bunun üzerine ona Şüphesiz ki Allah Sübhanehu ve Teala senin kalbine bir nur bırakmış. Sakın ha bu nuru günah karanlığıyla söndürme diye tavsiyede bulunuyor. İmam Malik İmam Şafi'ye söylüyor. Şimdi beş tane talebesi var bir hocanın. Talebe var Subhanallah zırzopun tekisi. Ne ders çalışıyor ne bir şey yapıyor. Söylüyorsun anlamıyor. Bir talebe de var hocasının ağzına bakıyor. Sanki dinleye dinleye dinleye Aynı hocası konuşmuş gibi oluyor Birkaç zaman sonra Şimdi hoca bu talebeyle bu talebeye Aynı şekilde mi davranacak İmam Rahimahullah tabi Genç yaşta Küçük bir durumdayken İmam Malik ile ilk tanıştığı Böyleydi Zaman yürüdükten sonra, artık büyüdükten sonra bir gün tabii ne yapıyor? Ee, hocasının ona karşı söylemiş olduğu, yapmış olduğu bu hayırlı e, nasihatı unutuyor. Çarşıda giderken, subhanallah. Nefsine uyuyor, bir kadının ayağına bakıyor. Bir kadının ayağına bakıyor. Bak başına neler gelmiş. Biz kadınların nerelerine bakıyoruz? <gülüyor> Onun görmüş olduğu bu haram neticesinde artık unutmaya ve hafızasının gücünü de Kaybetmeye başladığını hissediyor. Anlatıldığına göre İmam Şafii rahimahullah öyle bir zekaya sahipti ki ezber yaparken ezberlediği şeyler karışmasın diye elini sayır sayfaya kapatıyordu, bu sayfayı ezberleyip gözden geçiriyordu. Hafızasının bu denli zayıflamasını hocası vekib bin cerraha anlatıyor. Başına gelmiş bir musibet. İnsanlar başlarına gelen musibetlerin izalesi için, kalkması için etraftan ne yapacaklar? Yardım görecekler. Yani bir talebeyle hocanın arasındaki cereyan eden muhabbet, babayla oğulun arasında cereyan eden muhabbetten daha fazla olacak. Ta ki o talebe, o hocadan menfaat görsün. Yani talebelik ve hocalık dersi verip, dersi alıp gitmek yarın tekrar gelmek değil. Hoca, talebesinin her türlü derdiyle dertlenecek. Eğer Ebu Hanife rahimahullah, İmam Ebu Yusuf'un geçimini sağlamasaydı Ebu Yusuf olmayacaktı. Ebu Yusuf topaldı. Rahimehullah. Babası ölünce anası dedi ki oğlum dedi bu ilim bir şey getirecek değil. Sen dedi şöyle rahat dedi bir zanaata dedi gir ki lokmamızı kazanasın. İlkten Ebu Hanife'nin rahimehullah derslerine gidip geliyordu. Kadın ne yapsın? Kocası getiriyordu, giyiyordu. Kocası ölünce çalışmaya başladı, yetmedi. Oğluna dedi ki yani sen de bir işe gir. Gitti onu bir terzinin yanına verdi Ebu Yusuf anası. Artık sadece de, e, camiye farz namazları kılıp e, çıkıyor ama derslere katılmıyor. Çok da zeki birisi. Daha önce... Ebu Hanife'nin Allah ilgisini çekmiş birisi. Ebu Hanife bir bakıyor ki 3 gün gelmedi, 5 gün gelmedi, on 10 gün gelmedi. Arıyor Ebu Yusuf'u. Evine gidiyor. Anası diyor ki ya imam Allah sana rahmet etsin. Senin tuzun kuru sen zenginsin. Efendimiz bir sürü kölelerin var. ticaret ticaret kervanları gidip geliyor. Ama biz öyle değiliz. Bu ilim o kadar da şey değil. Yani bize bir menfaat getirecek, dünya getirecek bir şey değil. Çünkü fıstık kadar benim çocuğum. Onu diyor ben diyor verdim diyor terziye. Zaten diyor ayağa topal oturdu yerden diyor. Söksün diksin. İmam Rahim Allah diyor ki sizin diyor geçiminiz benim üzerime. Gönder diyor çocuğunu derslere. Ben diyor sizin yaşenizi temin edeceğim tabii gidiyor onu kendi eliyle ne yapıyor? Terzi dükkanından ustadan alıyor. Diyor ki geleceksin derslere devam edeceksin Allah'ın izniyle yarın senin verdiğin fetvalar ne yapacak? Keseler dolusu altın değerinde olacak. bunlar hikayesi uzun. Burada hikaye anlatacak değiliz şimdi. Ama işte hocayla talebenin arasında kuvvetli bir diyalogun olması lazım. Subhanallah. İmam tabi o zaman talebe, çocuk. Artık eski çocuk ama bizim gibi çocuk değil yani. Bizim çocuklar gibi çocuk değil. Geleceğin şafiisi olan, olacak olan birisi. Allah'ın Celle Şanuhu kendisine nurunu ikram etmektedir birisi. Zihinli birisi. Üzerindeki bu belayı, musibeti keşfedince Selam ve rahmetullah. Hemen hocasına diyor ki: "Hocam ben de böyle böyle diyor bir durum oluyordu daha önce bir sayfayı şu kadar zamanda ezberliyordum. Ama şimdi artık bu kadar zamanda ezberliyorum." Ve bunun da neden cereyan ettiği, neden husule geldiğini sanıyorum. Vallahi çarşıda bir kadının ayak topuklarına baktım, ondan sonra bu bela bana ne yaptı isabet etmeye başladı. Vekiyah bin Cerrah rahimahullah, yani İmam Şafii'nin hocası, Hafıza için en faydalı ilaç Sadedinde İmamı Malik'in rahimehullah günahların terkine dair yaptığı nasihatı aynen yineledi. Doğru birdir kardeşler. 40 tane doğru olmaz. Belki bir doğruyusun 40 kelimeyle ne yaparsın telaffuz edersin. Kelimeler değişir ama doğru ne yapmaz değişmez. Aynı İmam Malik'in rahimahullah. İmam-ı Şafiye'ye onun küçüklüğünde nasihat ettiği gibi günahları terk et diye ve ki'a bin cerrah da rahimahullah ne yapıyor? Talebes İmam-ı Şafiye diyor ki oğlum günahları terk et. Senin diyor başına gelen bu musibet senin diyor helal olmayan o kadının diyor ayaklarına bakmandan diyor dolayı senin başına geldi. Biz ne yapacağız şimdi? Camiye giderken dahi Kadınların sağını solunu görüyoruz. Bırak camiyi, hacca gidiyoruz, hacca. Tavaf ederken dahi görüyoruz kadınların, görülmeyecek yerleri. Bize hangi belalar, musibetler isabet ediyor ki acaba farkında mıyız? Onun için dualarımız kabul olmuyor. Ne diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Yediğin diyor haram, içtiğin haram. Senin duan, duan nasıl kabul olsun? Allahu Akbar, Allahu Akbar. İmam Şafii rahimahullah önceki hocası İmam Malikten ve sonraki hocası Veki bin Cerrah'tan aynı şeyi duyunca aynı nasihati duyunca şöyle bir şiir ne yapıyor inşaat ediyor. Kardeşler, İmam Şafii rahimahullah aynı zamanda çok büyük bir fakih olmasına. Raman aynı zamanda şair birisi de. Çok güzel şiirleri var. Şöyle diyor. Şekautu ila vekiin suhifzi fa arshadni ila terkil maasi fa akhbarani bi al-ilma nurun ve nuru llahi la yihdil al-asi. Allahu ekber. Dersimiz neydi? Günahlarımızın bize kazandırmış olduğu kötülükler. Yani günahlar vesilesiyle hangi belalar, musibetler bize gelecek? Ne diyor bak? Şekevti ila veki'in su'e hifzi. Su'yu hifzımı yani ezberleme kabiliyetimin azaldığını hocam veki'a şikayet ettim fa erşadeni ila terkil maasi terk etmem hususunda beni irşat etti fa akhbarani bi annal nurun bana haber verdi ki muhakkak ilim bir nurdur ve nurullah <gülüyor> ila yuhdil alasi Allah'ın nuru olan ilim de asi olana ne yapılmaz hibe edilmez verilmez Allah tarafından. Bak sadece kadının bir topuğuna baktı. Başına bu musibet geldi. Biz ne yapıyoruz? Bir gün Medine-i Münöver'e Peygamber aleyhissalatü vesselam oturuyor ashabıyla beraber. Bir kadın da bir eşeğin üzerinde önlerinden geçecek örtülü bürgülü bir kadın tam önlerine geliyor. Kadında sarı hastalığı varmış. Kadın eşeğin üzerinden düşüyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam hemen kafasını çeviriyor. Hani ister istemez bir yeri açılır da ben görmeyeyim diye. Sahabe-i kiram diyorlar ya Resulallah o kadının bir yeri açılmadı şalvar giyiyordu. Şalvar giyiyordu bir yeri açılmadı. Açılsaydı da biz örterdik ey Allah'ın Resulü diyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'a diyor yemin olsun canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki bir zaman gelecek örtülmüşleri açacaklar bugün örtülmüşler açılıyor mu? açılıyor hem de kimin elinden? zorbaların elinden sahabe açılmışı örtüyordu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu da bir mucize. Bir zaman diyor gelecek örtülmüşleri diyor ne yapacaklar? Açacaklar. Ne kadar oldu? 25. Bitirelim inşallah. Evet kardeşlerim. Eğer sen de bir şeylerin iyi gitmediğinden şikayetçi isen ki hepimiz Şikayetçiyiz, sorunu başka bir şeyde değil, öncelikle kendimizde aramamız gereklidir. Kendimizi suçlayalım, tevbe edelim, istiğfar edelim, birbirimize teşvik verelim, günahları terk etme hususunda. Allah subhanehu ve teala... Günah ettiğinde, günah işlediğinde tevbe edenlerden eylesin. Tevbesine tekrar tevbe gerekli olan şekilde tevbe edenlerden eylemesin. Adam bir tevbe ediyor, onun tevbesine tevbe gerekli. Adı tevbe, öyle değil. Hulusu kalple Tevbe edenlerden eylesin. Allah Azze ve Celle bizi meccanen bağışlasın. Allah ıhlasımızı arttırsın. Allah amelimizi arttırsın. Allah Celle Şanuhu birbirimize bizi sevdirsin. Allah'ı bu çok önemli. Birbirimizi seversek birbirimizin günaha düşmesine ne yapacağız? Engel olacağız. Ama birbirimizden nefret edersek şeytan gelecek diyecek Bulak Allah belasını versin. Daha kötü olsun. Eğer birbirimizi seversek Vallahi Tonga'ya düşmemize ne yapmayacağız? Sevabiyet vermeyeceğiz. Allah Azze ve Celle Hakkımızda hayır olanı yazsın. Hakkı hak görüp Hakka tabi olanı Batılı batıl görüp de Batıldan da çekinmeyi Bize nasip etsin. Allah bizi meccana naf etsin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته